Hazreti Ömer radıyallahu an Enes bin Malik radıyallahu anh, huzurunda. Hazreti Ömer, zeti Enes'ten büyüktü, yaşta büyüktü. Hazreti Ömer'in makamı, Hazreti Enes'e göre biliyoruz ki çok daha farklı. Hazreti Ömer, de bir de cennetle müjdelenmiş mi insandı? Peygamber Efendimiz onun için diyor ki, benden sonra peygamber gelse Ömer gelirdi. Ömer, Hı -hı. haktan batılı, kılık kırk yara derecesinde ayıran, adalet temsil, Faruk unvanıyla, Faruk en ince noktasına kadar ayırt edebilecek bir ayette, ferasette sahibi bir insan. Hazreti Ömer. Bilmiyor mi var? Enes bin Mali ki Enes bin Mali'yi ondan ayıran tek bir şey var. 10 yaşında Peygamber Efendimiz'e teslim edilmiş. Annesi taraf. Mekke'den Medine'ye hicredildiğiniz sırada herkes Peygamber Efendimiz'e bir şeyler götürüyor. Hediye olsun diye. Enes'in annesi de bir şeyim yok benim. Bu bir kadın. Veya kocası tarafın o zaman için terk edilmişti. Efendim. Bir enesim var diyordu. 10 yaşlarında, 9-10 yaşlarında diyor Peygamberimiz de. diyor ki Ya Resulallah benim vereceğim bir evladım var. Tebih sizden siz sorumlusunuz. Buyurunuz onu size teslim ediyorum. İşte Hz. Ömer'i, Hz. Enes'in yanına gidip de önüne diz çöküp şu şimdi söyleyeceğim ifadeyi kullanmasına sebep olan bu. Hz. Enes Peygamberimizin yanında büyüdü. Ona hizmet etti. Onun yanında yetişti. Mürşide azamdan dilek aldı. bastasız dilek aldı. İşte Hz. bu noktaya dikkatimizi çekmek için. Şimdi enes e diyor ki bakın. Ya Enes, siz yıllarca Resulullah'ın hizmetinde bulundunuz. Onun huzuru saadetlerinde ömrünüzü geçirdiniz. Bu sebeple siz münafıkların hallerini, kalplerinden nifak bulunup bulunmadığını çok rahat kestirebilirsiniz. Benim kalbimde de nifak halameti var mı ya Enes? Mende de, de nifak halameti görüyor musunuz? Kim bunu? Bir bak diyor yani. Dostluğumuz hatırına bir bak kendinde de, de alameti görüyor musunuz? Hz. Enes hüngür hüngür ağlamaya başladı. Hz. Enes ağlamak cevap veremez duruma geldi. Hz. Ömer de Hz. Enes'in ağlamasını kendisindeki nifak alametine verdi. Eyvah, ben de nifak alameti var diyemiyor. Perişan oldu. Bizlerin bağ çözüldü, yıkıldı adeta. Hz. Ömer. En son Enes Hz. Ömer'e, ya Ömer lütfen susunuz, sakin olunuz. Fark olan siz siz bile nifak belasından bu kadar korkmaktasınız, bu hassasiyetinize bakıyor ve ben kendi başıma yanıp ağlıyorum diyor, kendi halim ağlıyorum. Siz ki bu kadar korkuyorsunuz, benim halim nicedir diye ağlıyorum diyor. Şu uluya, şu güzelliğe bak, biz, başkasını, biz başkası için savcı kendimiz için avukat oluruz değil mi? Kendi noksanlarımızı gizlemek, kendimizi savunma noktasında her türlü şeyi denemek, sanki büyük bir meziyetmiş gibi. Başkasını da kusurların eksiklerini araştırma noktasında benim diyen savcılara taş çıkartırız. Bu da tam ters oluyor. O diyor ki ben senin bu halin, bu kadar nifaktan korkuşunu alıyorum. O da ağlamasını kendi faklını alamet olarak sayıyor. Ömer lütfen susunuz, sakin olunuz. Faruk olan siz nifaktan bu kadar çok korkuyorsunuz. Bu hassasiyetiniz beni ürküttü. Ben acaba bende nifak alameti var mıdır? Diyor ki Peygamber Efendimiz sır katipleri vardı. Nafıkların listesi onların değildi. Evet bu olayı iyi tahil etmek lazım. Koca Ömer müşrid-i azam olan peygamberimizin yanında daha çok bulunduğunda Hz. Enes'i kendisine müşrid görmüş, ondan kalbinin durumunu sormuş ve bununla da kalmayıp Enes'in kendi e, muhasebesi neticesi tavrını kalbinin nifak harameti olarak değerlendirmiştir.